Nasıl sordu Amerikalı soruyu bana? İşte bu var soruyu sordu. Cenab-ı Hakk'ı görecek miyiz? dedi bana dedim ya göreceğiz. E neyi göreceğiz? Bir şimdi araz değil dedi dedi. Gören nedir? Görülen nedir? Dedi. Halbuki gözün acı kadar sürer diyor ki Cenab-ı Hakk'ın cemaline ayan bir şey yoktur fakat gözlere pilhane mi diyor. Evet. Gözsüler görebiliyor, gözsüler göremez Hakk'ı görmek için hak gözü sahibi olmak lazım diyor. Yani. Hak gözü sahibi da hakkı görür. Hak dudak, hak kelamı söyler. Hak göz, hakkı görür. Hak kulak hakkı işliyor. Bu alemde Cenab-ı Hakk'a hakk hak gözü görenler çoktur, kalk gözüyle. Fakat, baş gözüyle gören de vardır. Baş gözüyle görürse, Cenab-ı Hakk'a cihet vermek lazım dedi. Cenab-ı Hak, o baş gözüyle kendini gösterdiği vakitte öyle tecelli eder ki, vücudunun her bir bir göz olur. Ciheten münezzeh var, tecelli hmm. eder. Şeyh ciheten oğul münezzeh hmm. bi kebu keyf, ana gösterdi cemaat. Zaten o sultan-ı mazagel basar eylemişti, hakka tahsisi nazar. Zaten anınıza bu soruyu soramayın, muhakkak ki alimdir. Sıradan adam soramaz. sultanı. Tabi. Onu arz etmek istiyor. Eyvallah. Tabii ilmi var sultan-ı mazagel basar, eylemişti, hakka tahsisi Ey alimdir, ya Allah bilen alimdir, öğrenir. Evet kitabı okumakla değildir, evet. İlim kitabı okumakla değildir. Evet, evet, evet için o papazlara okumuş efendim derler, evet. okumuş efendim derler. İlim, ilim denilenmesine hakkı bilmektir. Evet, Hak da hakla bilinir. Evet. Bütün yani dediyullah, Cenab-ı Peygamber de işin içerisinde dahil olmak şartıyla Hz. Ebu Aleyk esirdik Seyyidine öyle demişler, biz hakkı hak ile bilinir demişler, Allah'a Allah ile Allah bilinir Yoksa bu aklı fikrler Mevla bulunmaz ve bilinmez. Bilinir ama nakıs bilinir. Kendi hayalini hak zanneder. Kendi hayalini hak zanneder. Onun için demişler ki külle hatara bi ibalik vallahu gayri zalik. Ne tehatır ediyorsan haktırdı yav ahak olun